Evet Gezi Parkı'nda tekrar huzurlardayız. Merhaba tekrar biz. Macit Çöpür'e çok teşekkür ederiz destekçimiz ve hemen kısa zamanda birkaç şeyi özetlemeye çalışalım. Bir tanesi baskın oran Radikal 2'de yazmış. Yargı bunu kendisi hazırladı. Başkın yazdığı yazı da Agosta'da var. Aynı yazı. Adalet Bakanlığı 21 Ekim Tarihli bir haberdi. Adalet Bakanlığı Başsavcılıklara gönderdiği yazıda Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan şüphelilerin tutuklama tarihi, tutuklama sebebi, tutuklama talebinin reddinin sebebi tahliye tarihi, tahliye sebebiyle ilgili bilgilerin gönderilmesini istemiş. Gerekçesi, istatistik yapacağız demişler diyor. Bunun ardından neyin geleceğini tahmin kolay, geziye ucundan köşesinden bulaşmış her kişi ve hatta kuruluştan, parantez içinde mesela Coach Holding'den kapattık, intikam almaya ahdetmiş, sapanlı teyzeyi bile, Tutuklatmış AKP iktidarı, şimdi de gezicileri tutuklamayan savcı ve yargıçları bilmek istiyor. Türk yargısı zaten şahtı, şimdi AKP onu şahbaz edecek demiş ama yargıda bunu kendisi hazırladı diyor. Kadınları öldüren erkeğe veya öğrencileri öldüren polise cezasızlık ama başbakana çizilen kedi karikatürüne ceza üzerine inşa edilmiş bir mekanizmaya acır mı iktidar diyor. Üzerinde tartışılacak çok konuşulacak konulardan evet. biri bu. Yargı demişken Gezi Park eylemlerini destek amacıyla Ankara'da yapılan gösteride polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem sarısülün ölümüyle ilgili ikinci davanın duruşması da yapılıyor ve kapalı olarak gerçekleşecek olan bir duruşmadan bahsediliyor. Mahkeme başkanının Radikal Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ilk duruşmada çıkan olaylar nedeniyle yapamamıştık duruşmayı ve bu nedenle bu duruşma kapalı olacak demiş. Ve bomba araması yapılmış duruşma başlamasına dakikalar kala e, duruşmanın yapılacağı Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna getirilen köpekler aracılığıyla bomba araması yapılmış duruşmanın güvenliği içinde jandarma görev yapılıyormuş Evet durum böyle Etem Sarı Sülük davasının e, yapılamayan e, birinci davasından sonra ikinci duruşması gerçekleşiyor O filan vaziyetlerle ilgili değil mi Evet Evet, HDP Kongresi Halkların Demokratik Partisi birinci olağanüstü kongresinde işte divan seçimi eş başkan seçimleri yapıldı ve burada ayrıca da ilginç bir şekilde Gezi sloganları, her yer Taksim her yer direniş ve bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganlarında atıldığı haberleri vardı. Bunları zaten biraz Önce de konuşma fırsatı yapmıştık, bulmuştuk konuşma fırsatını. Evet, Gezi Parkı Partisi de kuruldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde böyle bir oluşumdan haber vermiştik. Açıklamalarını da yollamaya başlamışlar. Bu açıklamalardan bir tanesi başlıksız çağrı başlığını taşıyor ya da başlığını taşımıyor. Gezi Partisi'ni kurduk. Yaptığımız şey Gezi Parkı'nda ilk direnen arkadaşlardan farksız deniliyor bu açıklamada. Kısa sürede gezi, kısa sürede parka gelen yüzbinlerle beraber gezi ruhu oluştu. Gezi parkını oluşturan tüm platformlar, bağımsızlar, bireyler, siyasi partiler, STK'lar, eski ap, eski apolitikler, gezi parkına katılmamış bu ülkenin tüm görüşlerini yan yana barış içinde yaşayabileceğini inanan tüm insanlara yapıyorlarmış bu çağrıları ve biz gezi parkını çok özledik diyorlar. Gelin barış neymiş, kardeşlik neymiş, nasıl birlikte yaşanırmış. Tüm ülkeye bunu anlatalım çağrısı yapılıyor. Haklı eleştiriler var yetişemedik her şeye boynumuz kıldan ince. Parka gittin diye parka gittin diye park Gezi Parkı oldu. Partiye geldiysen parti Gezi Ge Partisi olur diyor. Gelirsen, evet. parti Gezi Partisi olur diyorlar. Evet bu da bir başka açıklama da siyasi partilerden gelen bir başka ilginç açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan gelmiş. CNN Türk ekranlarında konuşmuş Ankara günlüğünde ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçim çalışmaları hakkında bir takım açıklamalarda bulunmuş kendisi ve Park olayları sonrasında AK Parti oylarının %52'ye çıktığını söylemiş Yunal 3 ayrı şirkete düzenli olarak araştırma yapıyoruz. Bu üç şirketin yaptığı araştırmaların ortalaması yaklaşık %52 yani sürekli olarak %50-52 bandında gidiyoruz bu bizim oyumuzu tahkim ettiğimiz ve homojen hale getirdiğimizi gösteriyor diyor İlginç yani 3 ayrı ...parti haberi verdik... ...birisi... ...yeni kurulan... E, ...Halkların Demokratik Partisi'nden... E, ...baya geziyle... ...bir bütünleşecek ...gezi benimseyen kapsamaya çalışan bir şey. Birisi Gezi Parkı Partisi'nin GZP diye kısaltılıyormuş kendilerine şeyinde. Geçtiğimiz Onun, hafta duyurmuştuk onların evet, kuruluşunda. Başlıksız çağrısı. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin çağrısı. Yani bizi arttırıyor. E, oylarımızı arttırıyor diye nüfus mu çoğalıyor? Belli değil. Herkesin oyunu arttırmış Gezi. Evet. Gezi bayağı da ciddi bir e, yani ABP'a e, Birliği'nin ilerleme raporu da zaten Gezi'nin Türkiye için önemini vurgulayan önemli paragraflarla doluydu. Onların bir kısmını naklettik. Daha da devamını veririz. Bir başka parti haberiyle de devam edelim. O da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu ilginç bir açıklama yapmış. İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunurken. Gezi parkı olaylarından sonra algı yönetiminde sorunumuz olduğunu anladık ve bu konuda uzmanlaşmam, uzmanlaşmamız gerektiğine kanaat getirdik demiş. Önemli aslında. Mehmet Tekeli oldu ve Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu eee yani meclisle Abba Birliği Parlamentosu Değişim Diyalog Projesi kapsamında 3 gün Roma'da temaslarda bulunmuşlar. Ve pe pek çok sorularla da karşılaştık demiş Gezi Parkı olaylarına ilişkin olarak İtalya'da Gerekli dersler çıkarıldı mı sorusu özellikle geldi. Bu olay önce bir çevre duyarlılığıyla başladı. Hürriyet'in haberi bu. Hürriyet Planet'ten internet sitesinden görüyoruz. Hürriyet gazetesinin bir şey önce bir çevre duyarlılığıyla başladı. Bu duyarlılık iyi bir şey çünkü insanlar açız, susuz iş istiyoruz diye çıkmıyorlar sokağa. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde de olan bir şey. Bu bakımdan benzerliğimizi vurguladık demiş. Polisin sertçe müdahalede bulunmuş olduğunun doğru olduğunu, bunu hükümetin bile eleştirdiğini söyledik. Fakat olaya daha sonra illegal grupların karıştığını ve tamamen hükümet ve Tayyip Erdoğan karşıtlığına dönüştüğünü şiddet içermeye başladığını da söyledik demiş. Polisin müdahale ihtiyacı duyduğunu ama herkesin bundan dersler çıkarttığını da söyledikten sonra... Biz hükümet olarak niçin bu kadar büyüdü bu olaylar sorusuna cevap aradık diyor. Parti içerisinde pek çok toplantı yapıldı. Mecliste konuşuldu, parti içinde gruplar oluşturuldu. Yanlış gördüğümüz şeyler ve eksikliklerimiz derinlemesine incelendi. Elde ettiğimiz sonuçlardan bir tanesi algıyı iyi yönetemediğimiz oldu. Yani algı yönetiminde daha bir uzmanlaşmamız gerektiğine kani olduk diye konuşmuş. E, algını neyin bozduğunu CNN'in uzun süreli yayınlarından dolayı olduğu gibi bir e, çok anlayamadığım bir ifade kullanmış ama o kadar olur herhalde. E, zaman içinde gideririz bu algı bozukluğunu, tü, algı yönetim bozukluğunu diyelim. Türkiye'de şiddet içermeyen eylemlerde herhangi bir problem yok demiş çözüm iradesini canlı tutmakta. ...önemli demiş evet, Kırtma ile ilgili... Olan. ...algı konusunda anlayamadığım... ...iki durum var benim, bir tanesi... ...biz göstericileri... ...ne demek istediğini mi algılayamadık, yoksa... ...Türkiye'deki, Türkiye'nin yurt dışındaki... ...imajını, algısını mı... ...değiştirdik, bu konuda bir varyansım mı ...var, yani algınlık bir kapısında... ...AK Parti İzmir Milletvekili... ...Mehmet Tekeloğlu var, diğer kapısında ise... ...ekonomiden sorumlu... ...Başkan Yardımcısı Ali Babacan var, Ali Babacan'da... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Türk Yatırım etkinliklerinde Temaslarda bulunmuş ee, ve bu temasları sırasında bir basın açıklaması da yapmış. Gezi park olaylarına de değinmiş ve gezip şu şekilde konuşmuş. Gezi park olaylarının oluşturduğu Türkiye'nin algısıyla ilgili hasar ciddi bir hasar. Tamir edilmesi çok uzun sürecek. Yaptığımız bütün bu programlarda kendi perspektifimizi olayların niteliğini an anlatıyoruz. Türkiye'de olup bitene dışarıda algılanış şekli farklı olabiliyor. İ i̇lk ikinci olarak bahsettiğim buydu. Amerika'nın Amerika 9. Büyük Gazetesi'nin yazı işleriyle birlikte bir toplantı yaptık çok soru sordular ne olduğunu anlamaya çalıştılar çok anlatmak izah etmek gerekiyor demiş yanlış algıyı önleyici iletişim çok önemli hükümet ve sivil toplum olarak Türkiye'nin gerçek Türkiye gerçeklerini anlatmamız lazım ki yanlış anlaşılmalar ortadan kalksın diyor. Yani algı yönetiminde yönetiminden da orada bahsediyor. problemli ödüyor. Burada aslında Doğan Babacanla şey benzer şeyler söylemekteler yani İzmir Milletvekili Tekilli oldu. Ali Babacan evet. Evet. Öte yandan yalnız senin biraz önce okuduğun Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarını artırdığına yönelik açıklamayı yapan kimdi? AKP yöneticisi. Adını şimdi hatırlamıyorum maalesef. Fakat onun söylediklerinde de farklı bir durum var. Yani o zaman algıyı yanlış yönetmedilerse yönetmedikleri ortaya çıkıyor yani. Ya Ali Babacan ve milletvekili Tekelioğlu yanlış söylüyor Mehmet ya Tekelioğlu ya da... Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünlü de bir Mahir Ünlü. söylediklerinde bir problem var. Evet çünkü... Bu kadar kötü yönetilen bir algıda oy potansiyelinin artması, oy oranlarının artması biraz garip oluyor gerçekten. Evet. Algı nasıl yönetiliyor onu da bilmiyorum. Algı yönetilen bir şey midir? Onu da bilmiyorum ama bunları tartışmanın yeri burası değil. Belki açık gazetede sonradan konuşma fırsatımız olur. Peki onun dışında da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol inşaatını protesto etmek isteyen 200 kişilik bir grubu ee, şantiye alanına girmek isteyince polisin gruba müdahalesi var. Gece 23.30'da Hürriyet'ten okuduğumuz bir haber bu. Ee, Hürriyet'in internet sitesinden e, polis saldırmış. Biri ağır, dört kişi yaralanmış. Ağır yalan, yaralanan bir kişinin müdahale sırasında ateş yakılmış. Barikada düştüğü haberi var. Yani yanma durumu da var. Vücudunda yanıklar kafasında da yaralanma olduğu öğrenilmiş. Hastaneye kaldırılmışlar Hürriyet'ten haber. Ee, Van'da da başbakan konuşma yapmış. 100. yüzyıl üniversitesi tarafından kendisine gene törenle Fahri Doktor umvanı tevdi edilmiş. Bu sayısını kestiremediğimiz tevdilerden biri tevdiyattan biri Wikipedia bir aralar tutuyordu ama galiba onlar da bıraktılar artık başbakan nerede onun Fahri doktorlarını almayı benim hatırladığım en olanlar olay Şam Üniversitesi'ndendi galiba verilen Fahri doktorun sonradan tekrardan geri alınan öyle evet, mi? evet öyle bir durum vardı Peki şeyi verilen tören giysisini okulun şeyi akademik giysi de geri alabiliyorlar mı? Diplomatik ilişkiler kesildiği için bir alışveriş söz konusu değil galiba silah dışında. Yani o böyle atlas ipek kumaştan şey ne derler önlü işte geri almaları onlardan büyük bir koleksiyon olduğu da şüphesiz başbakan da değerlendirilmeli bence günün birinde bir sergi yapmak gerekir. Fotoğraf sergisi tabi. Tabii. Evet orada Van'da konuşma, cübbe giyme, cübbe, cübbe kelimesini de hatırlamadım. Az kalsın programı mahvediyordum. Neyse hatırladım. Cübbe giyme töreni sonrasında konuşmuş Başbakan Erdoğan. Ve bu sırada tören sırasında salondaki bir grup ''Ottu'yu aldırma 100. yıl seninle'' diye slogan atmış. Bunu da geçiyorum ve son haber olarak Şili'de 2 yıl önce başlayan öğrenci protestolarında ön sıralarda yer alan gençlerin siyasete atılmakta olduğu haberi var. Bu da T24'ten aralarında Camila Vallejo'nun da bulunduğu öğrenci liderleri milletvekili seçimlerinde aday olmuş. İlginç bir şey, kongreye girmeyi başaracağız demiş. Ve leho, ve yeo, toplumun taleplerini değiştirecek bir siyasi alan açacağız demiş. Bir başka öğrenci lideri de George Jackson da seyirci olmak değil, aktör olmak önemli demiş. Seçilmesi, bağımsız adayların seçilmesi küçük siyasi partilerle beraber zor deniyor ama şimdi de büyük bir ayaklanma ve direniş yürüttü öğrenciler. Bakalım sonucunu. Bunu da Gezi ile akrabalık açısından verdik. Bitirdik programı. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşemiyoruz. Doğru. Yarın, yarın görüşemiyoruz. 29 Ekim <gülüyor> Cumhuriyet Bayramı. Evet. 29 Ekim. Çarşamba günü görüşelim o zaman. Çarşamba günü görüşelim. Hoşçakalın. Gezi Parkı